Çocuk Bahçesi Müzik Heyecan Sirkinde Birinci Bölüm Müzik Yazan Eric Blayton Uygulayan Vedat Yazıcı, Yöneten Baykal Saran, Efekt Metin Macun, Teknik Yapım Aygün Gökçen. Bu bölümde oynayan sanatçılar, Jacques Erdal Küçükkömürcü, David Murat Memikoğlu, Maria Işık Şimşek... Tomi Haluk Yüce, Kaplandan Dan Nurtekin Odabaşı, Anne Nuşen Girdenkoç, Baba Muammer Çuka, Bay Brown Mete Dönmezer, Bayan Brown Meliha Ars. Ha, i̇ki ayak üstünde yürüyen köpek görmemiştim hiç Ooo bizim Puffy'nin de hoşuna gitti Hiç sanmam olsa olsa sinirlenmiştir Buraya kap kuracaklarsa yaşadık güzel bir tatil getiririz Böylece tatilimizi nasıl geçireceğiz diye düşünmekten kurtuluruz of, Bazen annemle babamın Londra'ya bırakıp Şu küçük kasabaya niçin yerleştiklerini aklım almıyor Kaç kez anlatıldı unuttun mu Maria? Anneme Londra'nın gürültülü havası iyi gelmiyormuş Aa, biliyorum, biliyorum Keşke ben de oradan oraya dolaşan bir sirkte olsaydım İşte bayıldığım hayat bu Hı? Sirkte ne işe yarardın ki sen, şu çocuk gibi takla bile atamazsın Ne varmış sanki, takla atmak zor mu? At da görelim ee, İşte Tamam küçük hanım, sirke giriş sınavını kazandınız, hemen katılabilirsiniz Sen gül bakalım Biraz daha çalışırsam o çocuk gibi havada takla atabilirim Hı? Buraya, nereye gidiyorsun? Gel, gel bakayım buraya sevimli köpek gel. <gülüyor> Sen de iki ayak üstünde yürüyebilir misin ha? <gülüyor> Yürüyebilirsin demek. Oo! Oh, çok güzel. Seni sirke alıyorum. Pafi, Pafi gel buraya ezileceksin. Korkma, korkma. Köpeklerim senin Pafi'ni yemezler. Sahi bir şey yapar mı? Tabii, onları ben yetiştirdim. Elimde büyüdüler. Çok akıllı hayvanlardır. Bizim Pafi de onlar gibi yürüyebilir mi? Bu biraz zor. Neden? Yaşı geçmiş de ondan Puffy değil ki daha iki yaşında Doğar doğmaz eğitime başlamak gerek ama Maria, David, neredesiniz? Buradayız ya, köpeklerin yanında Aa, Yoksa Puffy'yi sirke mi veriyorsunuz ha? Ayaklarının üstünde yürüyemezmiş, yaşı geçmiş O tabii Maria, Puffy sirk köpeği değil ki Arkadaş sirkten, adın neydi? Ee, Tommy Benimki David, kız kardeşim Maria ve abim Jack e Burada gösteri yapacak mısınız? Görmek isterdik doğrusu Yok hayır şimdi tatildeyiz Tıpkı bizim gibi Ama biz tatilde de çalışırız Nasıl? E, sirk çalışanları yeni numaralar hazırlarlar e, Bu arada hayvanlar tek tek elden geçirilir aşıları yapılır Peki bütün bunları nerede yapacaksınız? E, mavi gölün kıyısında kamp kuracağız Oo, Burada kalmamanız ne kötü Oo, O mavi gölü biliyorum biz geçen yıl izci kampı kurmuştuk orada. Güzel bir yer seçmişsiniz. Şu yoldan geçen arabalardan hangisi senin Tommy? Ha, işte bakın e, en arkada olan. Dan amcamla orada kalıyoruz. Dan amca? E, bu sirkin baş palyaçosudur. Oo, arabalara bakılırsa oldukça kalabalıksınız. E, öyle sayılır. Hey Tommy! Tommy! Oradan içine çalıp duruyorsun. Hadi atla arabaya kaybedecek vaktimiz yok. Gidiyoruz. Kusura bakmayın çocuklar. Dan amcam çağırıyor. Gitmem gerek. Hoşçakalın. Hadi güle güle Tommy. Güle güle. Niye çağırdı sanki? Ne güzel konuşuyorduk. Amcası çok ters birine benziyor. İşte Tommy gibi değil. O kadar çabuk karar vermeyin. Onu tanımıyorsunuz ki. Ne olursa olsun. İşte bırakıp gittiler. Koskoca yaz tatilini evde geçireceğiz. Hmm. Çok gözük. Durun bakalım çocuklar. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Bir bildiğin mi var yoksa? <gülüyor> Sanırım tatilde ne yapacağımızı buldum. Ne yapacağımızı buldum? Kapalı bir araba bulup geziye çıkacağız Arabayı da tonton çekecek tabi hmm, Niye tonton? Benim bir de çeker Bir dakika bırakın tartışmayı Tonton daha güçlü o çeker Önemli olan kapalı bir araba bulmak Sonra Tommy'nin sözüne ettiği göl kıyısına gidebiliriz Oo, Yaşasın Sırptaki hayvanları da görürüz Gölde de yüzeriz Ama Jack, bizi kendi başımıza böyle bir geziye çıkarırlar mı? Babamla annemle konuşuyoruz Umarım izin verirler Puffy'yi alırız Bizi çok iyi korursun değil mi Pasi? İşte söz verdi bile. Peki arabayı nerede bulacağız? Sanırım babam bir araba bulur bize, ha? Çocuklar, tam istediğiniz gibi bir araba buldum. <gülüyor> Sağol babacığım Çok sağol sen bir tanesin Brownlarla telefonla görüştüm Evet onların çiftliğine yakın bir yerde kamp kuracağız Her gün Brownlara uğrayıp Telefonla bize arayacaksınız tamam mı Böylece haberleşmiş olacağız evet. ee, Sonra Jack'ın sözünden hiç çıkmayacaksınız Süt yumurta sebze meyve gibi yiyeceklerinizi de Yandaki çiftlikten karşılayacaksınız <gülüyor> Oh rüya görmüyorum değil mi Hadi gidip eşyalarımı İzin verdiğiniz ve güvendiğiniz için Çok mutluyum baba <gülüyor> İyi bir tatil geçirmeniz bizleri de mutlu edecek. Üstelik 16 yaşındasın artık. Maria ile David sana emanet. Onlara göz kulak olabilirsin. Hı hı. Davranışlarınla bu güveni çoktan hak ettin sen canım <gülüyor> Evet Jane. Çocuklarımız onlara duyduğumuz güveni hiç sarsmadılar. Öyle canım. Bu gezide de sorun çıkarmayacağız. Merak etmeyin. Hadi ben de hazırlanmanıza yardım edeyim çocukla. <gülüyor> Hazır mısınız çocuklar? Evet baba Tontona dikkat edin Kamp kurduğunuz yerde onu gölgeye bağlayın Sırtına çulunu atın yem torbasını boynuna geçirin Ve sakın susuz bırakmayın Hiç merak etme baba Bir şey unutmadınız ya çocuklar Her şey tamam Anne seni çok özleyeceğim Ben de canım hey, Sen kal istersen ha. Abi sen de beni götürmek istemiyorsun zaten Küçük diye mi? <gülüyor> hmm, sekiz yaşındaki çocuklar bu gezeye katılamaz ...on dört yaşındayım diye kendini büyük mü sanıyorsun? Hey hey hey, bırakın şu tartışmayı çocuklar. Maria, sensiz bu gezinin tadı çıkar mı? Hadi atla bakalım arabaya. Pofi nerede? O çoktan bindi. Her gün haberleşelim çocuklar. Kendinize iyi bakın, Jack'ı da üzmeyin. Hadi hoşçakalın. Hadi gülüm. Hadi, hadi de! Hadi de. Haritaya bakılırsa bir süre sonra gölü görebileceğiz. Çok acıktım. Annemin hazırladığı piknik sepetini yanından ayırmadığına bakılırsa... Tamam çocuklar. Şu tepenin üstünde duracağız. Hem tontonda dinlenmiş olur. Sanırım Brownların çiftliğine de yaklaşıyoruz. Bu gece çiftlik arazisinde kamp kurarız. Eve de telefon ederiz. Hı <gülüyor> hı. Ee, hoş, geldiniz hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, gelince. hoş bulduk. Ee, az önce anneniz aradı. Ne diyor, nasıllarmış? Ee, yanlarından ayrıladı, birkaç saat oldu. iyilerdir tabi. Sizleri sordu, çiftliğe gelip gelmediğinizi. Hadi biz de geldiğimiz haber verelim. İzin verirseniz evi arayabilir miyim? Ah tabii yavrum tabii. Buyurun içeri girin. Ben de Tonton arabadan çözeyim rahatlasın. Ah ahır'a götürdü Evit. Orada yiyecek de verebilirsin. Ha, ...hem bak bakalım yeni aldığım yarış atını beğenecek misin? Ama Bay Bran, ...babama yazdığınız mektupta artık atlarla uğraşamıyorum... ...en kısa zamanda elden çıkarmaya bakacağım dememiş miydiniz? Oh, haklısın David haklısın öyle yazmıştım... ...bakıcı işten ayrıldıktan sonra... ...atların bakımı bana ağır gelmeye başlamıştı... ...hatta bir kısmını geçici olarak... ...komşu çiftliğe bıraktım... ...ama gel gör ki bu atlar olan tutkum yakamı bırakmadı bir türlü... İyi bir at bakıcısı bulabilseydim... Dilerim bulursunuz... Ah seni de lafa tutup geciktirdim David... Atlardan açıldığı mıydı dayanamıyorum <gülüyor> Tontana su vereyim mi Aa, Hemen vermesen iyi olur terlidir şimdi Teri soğusun öyle su ver Arabanın yeri iyi Bu geceyi evimde geçirirsiniz öyle değil mi ah, Bay Brown lütfen Kamp kurmak daha gidiyor <gülüyor> Peki siz bilirsiniz ee, Görüşebildin mi Jack ee, Görüştüm selamları var Aa, Peki çocuklar Şu ağacın altında geceleyebilirsiniz Aa, Teşekkür ederiz Hadi size iyi geceler ee, Bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin Teşekkür ederiz, ederiz. sağolun Tonton'a yiyecek verdim ama benim karnım acıktı Bize ne yedireceksin Maria? Hı hı. Ee, şimdi size ahçı başınızdan nefis bir yağda yumurta İyi bir yemek ve sonra güzel bir uyku İlk kez öğünden ayrı bir yerde uyuyacağım Ve doğayla baş başa, tatil çok güzel başladı <gülüyor> Çocuklar Şu karşıda pırıl pırıl parlayan Masmavi yerin gökyüzü olmadığını Biliyor muydunuz ha he? Hey göl göründü Maria şu güzelliğe bak Ben hemen boyamı giyiyorum Masmavi sulara Oo pop pop dur bakalım Maria hemen heyecanlanma Göl göründüğü kadar yakın değil Pafi pafi gördün mü Sen de yüzeceksin değil mi <gülüyor> Sen de buralarda bir yerde olmalı Belki bir süre sonra görebiliriz he? Tommy bizi görünce nasıl şaşıracak? Hey, bakın çocuklar, ileriden bir duman yükseliyor. Evet, evet ateş yakmışlar. Sirk göründü çocuklar. Ağaçların arasından bir şempanze çıktı. Bakın bakın. Elinden tutan da Tommy değil mi? Hey Tommy, Tommy! Duyurabileceğini sanmıyorum David. Biraz sonra orada olacağız. De, ton ton. Siz geçen gün kasabada gördüğüm çocuklar değil misin? He. <gülüyor> burada göreceğini hiç aklına gelmezdi değil evet, mi? Evet, çok şaşırdım. Ama sizi gördüğüme de çok sevindim. Nereye gidiyorsunuz? Sizin sirke yakın bir yerde kamp kurmayı düşünüyoruz Tommy. Oh. Örneğin burası Tommy, çağlık yer. Çok iyi olur. Sık sık görüşürüz o zaman. Hadi çocuklar, inelim ve kamp yerimizi hazırlayalım. Dur Panga. Puffy yakında Pongo ile dost olacaksınız. Aslında Pongo sirkteki köpeklerle çok iyi anlaşır. Sizin Puffy ile de tabi. E, Puffy biraz sert başlıdır ama dostluktan da anlar. Bakın bakın. Puffy Pongo'yu koklamaya başladı. Puffy'nin şu şaşkın haline bak. <gülüyor> Hadi çocuklar. Hava kararmadan kamp yerimizi hazırlayalım. Hadi ben, ben de size yardım edeyim. Atı çözüp bağlayabilirim. Teşekkür ederiz Tommy. <gülüyor> Artık... Artık sirke bu kadar yakın olduğumuza göre... ...sık sık görüşürüz değil mi Tommy? Tabii her gün. <gülüyor> Bize sirgi de gezdirirsin değil mi Tommy? Adları, maymunları, köpekleri çok görmek istiyoruz. <gülüyor> Onların yaptıkları numaraları. <gülüyor> Sirk müdürüne söylerim. İzin verirse gösterebilirim. İzin alamasan da üzme kendini Tommy. Arkadaşın olarak zorda kalmanı istemeyiz. Alabilirim sanıyorum. Ertan amcam... <gülüyor> Sirkinde adlı sürekli oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşma kumuduyla.